Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz tövbenin gerçek anlamı. Başın ilk sonra başlıyoruz. Bu bu konuyu seçtim tövbe diye. Tövbe dille olan tövbe yeteli değil. Tevle masa şu aslında, kalbi temizlemek, gönlü temizlemek, gönlü doğasına kavuşturmak. Her maluk, her varlık eğer doğasında yaşarsa, huzur yaşar. Hatta ne olur böyle? Hayvanlar bile, eğer doğası yaşamazsa, onlar da batı olamazlar. Böylece buraya bizlere Kore Kerim'inde İsmā'illāhim ya'ām'lu, ya iyyūlizīna 'ām'lu, ey müminler, imādendemir abi, imādendar. Demek ki tövbe. Müminlere gerek. Kafirlere onlara iman gerek. İman gerek onlara Namaz olsun, vuruş olsun, hep bunlar müminle ilgili bunlar. Mümin, iman eden anlamına geliyor. İmanın tabi şartları var. İlk şartı Allah imancı necahli. Allah'ın varlığı ve birliği. Yani Allah Celle Cale, tek yaratıcı. Her şeyin Rabbi yaratıcı. böyle. Haşer böyle bir yaratıcı olmasa bu denge düzen olmadı. Mevlam önce uyarıyor. Ya eyü hem lizine âmeni Yani hey müminler, ne gerekiyorsa kim imanı varsa bu akılını kabartır. Acaba akıla ne gecer bakalım? <gülüyor> Mevlam akılam büyürüyor. Tuhb-i Allah'i tebeten nasıl büyürüyor? Tuhb'u Tebi ediniz. Tebe sözcüğün anlamı tabi geliyor, tabi etübü fiilden gelir, tabe rücu dönüş anlamına geliyor. Tubu dönünüz, bu çoğu geliyor burada. Buna tekil tubu dön anlamına gelir. Tubun çoğulu tubu dönünüz. İle Allah'ı Allah'a dönüş. İşte bu devlet. Allah'a dönüş. Yani kişi gittiği yollardan, o çıkma soroklardan, piş yollardan, nefisin, şeytanın yolundan Allah'a dönüşü. Yani yardım Rabbim var diye. Allah'a dönüş. Dönmezse ne olur? Yine dönecek. Dönecek ne kadar inanmasa bile ateist olsa ne olursa olsun yanmasa da sonuç ne? Sonuç ölüm. Doğumun karşıtı ölüm. İnkarcı olabilir, sabuk olabilir, yanlış yolla olabilir, dönüşü yapmak istemez, nefsine tabi olur. Ama sonunda ölüm olabiliyor. Ölüm böyle. Kim olsun olsun böyle. Sonu ölüm ve arkadan beyaz kefen. Son gömlek. Ne çağdaşlar günümüze hanımlar bile aslında çağdaş. Yani bugün gününü tekrar giyemez böyle. Her şey farklı giyecek. İyisi beğenmez. Yok marka olacak, şu olacak, bu olacak. Bu kadar inceleyenler böyle. rengi inceleyenler sonra ne yapıyor bunlar da o beyaz kefeni Ya e Bunu görüyorum Yani sonucu bu. Acaba yok bunlar böyle. Sonra bu böyle böyle. Sonra tabut. Arabası var evinde. kaç arabası var garajında. Onda kalıyor. Ama onu, onu değil ki. Yaman yaptı onlar. Tabut. İlke tabut. Ona bilmiyorsan. Nereye gidiyor? Yani çok garip otorlar. Çok garip. Kişinin yazdığı var, kışlığı var, sayfi yerleri var. Artık var da var. O kadar lüks lüks böyle Ev yaptırırken ne zaman çekmiştir. Bu her rengini beğenmez. Hayat rengini beğenmez. O kadar şatapada süslü Eşi ona göre hepsi kalıyor. Nereye giriyor? Yer altında bir çukura girecek. Oluyor mu? Oluyor mu? Yani olacak değil. Oluyor. Böyle. Her gün oluyor onlar abone Kışın ayı sonunda inanın masada Allah dünya dönmese de sonra ne oluyor? Allah'ını döndürülüyor ne bırakılıyor malı kaldı, mülkü kaldı, çoluk çocuk kaldı, çevresi kaldı, makamı hepsi hepsi kaldı. Yaz kefine güremedi. imana varsa, ameli varsa o Sonuç bu böyle. Bu iş melam görüyor. Tubu ilallahi Allah dövünüz ölmedence ama. Değil Nefis yolundan, haram yollardan, günah yollardan, çıkmaz yollardan, sabık ideolojilerden, inanç sistemlerinden Allah dönünüz böyle. Tevbe nasuha. tövbeten eten tövbe ederek böyle. Tuğbu tövbeten, Bu mutlak mefhud dönüyor bu her ile Allah dönünüz böyle. Nasıl tövbe? Nasuham. Bu da tebenin nasıl bir tövbe olacak sıfat deniyor bunlara böyle özelliğine böyle. Tövbe nasıl tövbe olacak? Nasuh tövbesi. Nasuh tövbesi. Nasuh, nusuh. Yani nasihat güvenden geliyor. Öğütlenme. Neyse öğüt verme nasihatta böyle. Yani Dönüşü olmayan bir tövbe. Genelde cuma geceleri camiye teybedilir. Esnaf-ı Esnaf şekil öbettim. O banki ezberler yapmalı böyle. Orada kalır muhtemelen işbende. Aynı hayat devam ediyor. Teybe mi bu? Teybede hikmetlerim böyle. Teybede ebel Tevbenin zararlarına bakalım. Tevbenin zararları var. Tevbe demek ki arınma, günah arınma. Temizlenme. Gönlü nurlandırma. Gönlü doğasına kavuşturma. Gönül tevbe ile eğer doğasına kavuşulmazsa ne olur? Gönül sıkılır ...daraldır... ...huzur bulamaz beni. Huzur bulamaz böyle. Şimdi kime sorsan sor... ...her şeyi var... ...bir şey yok. Huzur. Yok muhtemelidir? Makam ne olsa olsun böyle. Yeri ne olsa olsun... ...evde... ...huzur yok muhtemelidir? Huzur yok böyle. Neden? Gönül doğasından... ...kopmuş, kaymış... Ölünü kapmaktan huzur yok. Bu nedir? insana dünya cezası bu. Huzursuzluk. Gönül darlığı. Sıkıntı, işin sıkıntı. Ne sıkılıyor bilmiyor sen Sevgi mi yani? İşin bir sıkıntı var. Benim. Gönül darlığı, bunu aldığım, ruhsal sıkıntı, psikolojik oluyor böyle. O adı günümüzde. Doltura gider. işte ben rahatsızım. Hemen öyle bir tahliye ister. Kan tahliye. Yapma getir bakalım. E tahriye. Ama işte işte sıkıntı şunda bunlar var. Nefes alan gidiyorum. Nefes darlığı var. ya e, buna sıkıntı almamadır. E al şey, fizmen şey. Onu yap, bunu yap, şunu yap. O bir şey çıkmaz böyle. O zaman kalbe git, göğüse git. Birbirine göz atar topu böyle. Bir şey bulamadılar. Hiç, sonunda ne olur? Psikolojiye bakalım, psikolojiye. Çıkmaz kuyu. Susu kuyu çıkıp Yani bir insan psikolojiye gitti mi Allah korusun çıkmaz bir kuyu, karanlık kuyu böyle. Onu şuraya duruyor böyle. Deşeye duruyor böyle. Ne veriyor ona? Uyuşturucu. Morfum verir midir? Afiyan yok. Morfum böyle. Bence bir uyur rahattan matay bir göründür. onları uyuşturup almıştır İnsanları kaybeder, yitiriyor böyle. Duyarsız oluyor böyle. Allah korkutur. Bu dünya cezası. Huzursuzluk bunalım böyle bak. Gençler ne yapıyor gençler? Niye terörist oluyor bu gençler? Onların bir kısım maddur muyum durumlara böyle. Ama bir macera, sıkıntı, huzursuzluk. Duayı yaşayamama. işi aram böyle. Genç yoksa sigara başlıyor ilk kollarında. Uçlara başlıyor. Haplara başlıyor. bunlar Neden başlıyor bunlara böyle? Sosyete bile. Sosyete bile her şeyi var. Derim derim derim. Her şey, her imkanları var. O bir ne yapıyor? İşte erön, meröün böyle. Hapma böyle. Neden? Gönül doğasından kaybetmiş, doğasından kaybetmiş gönül. Sıkıntı, bunun buradan kaynaklı bu ne yapar? Ancak bunu tevbe. Şimdi hadis-i inşallah, tüm mesai'de İbn-i Hakim'de had-i şerif. Hazretleri Ezdebel Abdü bir kul bir günah eşleyince. Bir insan, kul. Bir günah eşledi. Mesela bir kadın kız açı bu çıktı. Yine saat bir vakit namazı hiç kılmadı. İşte, Aramam baktı. Ar Kralı neyse böyle. Bir kul bunu eşleyince lükü tefhî kalbim bütün sevda anında kula eşlediği anda onun kalbinde bütün sevda, karar nokta oluyor. böyle, Gönlünde yani böyle. Gönlünde. Karar nokta böyle. Ne kadar noktaların büyüklüğü Günah ile orantılı. Günah ile orantılı. Eğer günah büyükse nokta daha büyük gönlünde. Günah küçükse biraz daha küçük. Ama şu da var. Günah küçük olabiliyor da eğer tekrarlanıyorsa noktaya bağlı birik yanıt. Fîm Tâbe Hemen tevbe etip pişman olsa bir günah ekşeli. Yüneş Pişman oldu böyle. Üzüldü. Canı sıkıldı. Hem yaptı derdi. Hem ederse. Su kule milha Tekrar o nokta silinir. Kalbi parlar genelde. Güneş parlar. Nurlar gelmedi. Fin-i de Teybe etmez de. Günah devam ederse. Namazsızlık devam ediyor. aşık etmeye devam ediyor. Gübeti devam ediyor. Alkürlüğe devam ediyor. Kumara devam ediyor. Faiz'e devam ediyor. Artık usta İmran'ı da. Devam ediyorsa Zâdet hatta teavlamak hi kalbihi Allah korusun. Bütün kalbinin kaplı mı? Kalbinin kaplıyor. İşte o zaman bu ne oldu? Kalbin mühürlenmiş diyor bunlara. Kalbin mühürlenmiş böyle. Kalp duasını yitiriyor. Kalbi duyarsız diyor kalbi. Duyarsız iman din işlerinde. Namaz kılmamış, içki içmiş, iç, şunu yapmış böyle. Merhamet kalkar o kalpten. Kalbi duyarsız olmadığı yani. Kalbi duyarlığını yitirir böyle. Allah'a kasih. Yani aklının manyak aşırı kişinin böyle böyle. Sabık aşırı böyle böyle. İşlik iş ondan sonra yandı Allah'a kasih. Dünyada böyle. Huzursuzluğu, sıkıntı, bunalı, uyuşuyorlar, sigaralar, alkoller, şunlar, bunlar böyle. Hep bir şey arama böyle, Tatminsizlik sizi Bu dünya acil aslında. Gelin kabire, kabire ne olacak? Her günah kabire yılan oluruz, yılan olur, beyle. yılan oluyor böyle. Her günah kabire yılan oluyor böyle. Büyük günahlar büyük yılan, kabire girdiği böyle. Akla bir konu gelir muhtemeler? Çocuktu ben daha herhalde yeri yaşamadım böyle. Cami imamda okurdum böyle. Koran öğrettiğim o zamanlarla. Salgı camisinde imamda böyle. Ama yukarıda okuyoruz. Aşağıdım yasak. Koran okumak en büyük suç. O zamanlar. O günü yaşadık bile ama. İnşallah yaşamadık artık. İnşallahın önünde. cemaat çıkınca ve yukarı çıkardım önce. E, hoca efendi sonra çıkardı. Hoca çok mübarek böyle. Yani anladığıma kadar tabi, o zaman şu öğretim gerçi ama böyle iyi dinle bağlı so e, salik böyle. şeydi böyle. sonra yukarı çıkardı. Bir bakardı yukarıdan böyle. Şimdi bakardı böyle. Kimse varsa biraz defledim bana böyle. Bir de süpürge vardı yanımda. Süpürge. Süpürgemiz bu neydi böyle? Eğer bir çıkarsa hemen süpürüyoruz sanki. Ve yani o süpürge böyle. El süpürgesi böyle. O da yapma kesimekesi. O da okudu yavaşça böyle. Yavaş, okudu böyle. O da bazen cemaat sıfadan gelir. Namaz kılmaya cemaat kaçırılmış. Ve dedi geldi mi? Bir bakardı. Eğer bildiği kimse ise o yanından. Devam edelim. Bir gün bir cenazaya gittik. Hoşuma ne götürdü böyle? O zaman onlar da araba yok camiye, omuza gidiyor cami zarmudur, omuza gidiyor böyle. Eğer cemaat kalabalıksa iyi, sızır yaşıyor. Bazı gariban olurdu, az olur cemaati, az taşıyan bunlar böyle. Yaramsa bir sene dolu böyle. Yorulur göz mizarlıya, salku camisinde. Ben tam taşıyamıyorum ama. Bir yarım akıdan ben namazdan sonra yazıldı. da defnedildi mezarlara, cemaat dağıldı, Hoca bir telkin veriyor. Aşağı yukarı beş enkici kaldı cemaate böyle, geride. Çıkıştan ilk o yönde mezar bir mezarci vardı, adı Köşelerde Köşe der adakilisine böyle, öyle bir lakabı ismi bilmiyorum da. Onun kulübesi vardı. Orada oturuyordum böyle ağaçın altında herhalde. O zaman böyle başlandı. Dini konu tabii konuşuldu. Birim hoca beni sordu Mezarciye. Sordu. Yani hani şu anda hepsi gözümün önünde vardı. Hiçbir unutmadım onu. Çok erkenim onda da böyle. Dedi ki mezarciye. köşe be dedi. Senin kaç sene senede böyle yaşasın? 40 senede dedi. 40 sene böyle. Mezarda böyle. O da konuşma bir insandı tipi böyle. Kendi halinde hep orada konu böyle. Mezarata kulübesinde böyle. Mezara kazıyor o kadar işi böyle. Nasıl oldu bizim öyle işe? Gösterdi. 40 sene zafında burada bir şey gördün mü burada sen burada mezarata? Herkesin göremez bir şey gördün mezarata burada. Bunu şey yaptı. Çok şey gördüm çok şey gördüm. Anlatsana bir inç olmasa bari bakalım. Durdu şöyle dedi muhteremler. Bir gün önce iki namazımı kıldım. Baktım artık canlıca gelmez yedim Çıktım. Etrafı taş var ölüyordu. Sıvalıydı. Hala genel şekil kapalı. Bilebiliyorsa. Demir kapısı vardı. Tam kapıyı kilitlerken üç kişi geliyorlar. Yani tabii, o zaman arabaya taksi yok. kim mezarcı benim. Yollar çabuk mezar kazıyorlar. Orhanca anında bir genaza var. Kadın. Ezanı da az kalmış. Buraya getirecektim. Söğündüm dedi. Aldım ve çabayı kazmaya köreye. Tek başına mezar kazdım dedi. Böyle. Ama acele kazdım dedi. Ben yoruldum baya yoruldum. Mesela bitirmedi böyle. Kenara gideyim, sıcakmıştı, yazmıştı. O sene de gölgede. Açıkça da beş an adım yürüdüm. arkana baktım, arka taraftan herhalde hani bir gürültü. Yürüp baktım dedi, bir deve, bir deveci. Deve, Tunusya'nın Dev yollarından. Deve, alttayı buraya içeriye mesela giriyordu. Deve girer mi girmez böyle. Giriştir böyle. Manevi deve. Düşmez de bu duvara aşağı mesela. Tahminim. Deve böyle atlıyor. Deve beraber geliyorlar. Dönüp bakıyor Allah Allah. Buradan deve atlamaz böyle. Bu nasıl bir şey yaşıyor? şaşırıp kalıyor böyle. O deveci buna kaz ve mezaran başına geliyor. Deveye durduruyor. İki küfe varmış küfe. İki tarafında bağlı. Küve emredeni çözüyor. Mesela boşaltıyor. Bu zaten ne boşaltıyor görmüyor ama. Bu küfeyi bağlıyor. Ölü küfeyi çözüyor. Onu boşaltıyor. Küfelerini bağlıyor. Geri dönüyor. Yine duvardan beri. Altta yık deve. Bir muhtemelen. Bu merak ediyor. bakayım Bakayamayacağını ne boşaltıyor buraya? Dedi ki muhtemelen bir gelin baksın da yılan dedi. Bir, bir sürü yılan böyle. üstüne yılanlar böyle. İri ufaklı böyle. Üstü de böyle. İri, o anda bir korkuyor. Bayağı korkmuş ama. Bir şey olmuş da. Çizilmiş oturmuş böyle şey. Oturuyor bir de bakıyor. cenaze getiriyorlar, Kadınmış bir anda. Şimdi merak ediyor. Bakalım ne yapacak? Yalan var ya mezar dolu. Bakın ne yapacaklar. Ama onu da görmüyorlar. Görmüyorlar. İniyorlar. Kadına bırakıyorlar. Bu... Onlar kadını indirince şimdi bir gene baktım dedi böyle. Kadının mezara konduğu anda diyor onlar kavuşur diyor bunlar. Bizim dığamız böyle. Ve kan kan kadın şey diyorlar. Yok, düstur kokusu alamazlar derler. Halısı geliyor. Bu halısı mezetleri. Günahlar mezarda yılan dönüşü yılan midirler. Biz göremiyoruz onları. Şimdi Dünyada madde bile, madde bile, öyle mesela jihçelerin parlak, jihçelerin kağıtları var ki, artık görünmüyor böyle, kağıt maddiğini bilinmiyor muhtemelen böyle. Yani katı, kuyu, cishinavdeler görünüyor böyle. Bu gözün mesela şeyi göremiyor. Böyle. Hava var mesela bunu göremiyoruz böyle, şey böyle. Cinler var mesela, var mı? var böyle. Göremiyoruz, neden? Gaz neler? Renkli gaz neler Demek ki Rabın diğeri se, Rab, Rab muhteşemler, diğeri renkli gazlı gaz neler diyorlar. Onu o görüyor muhteşemler? O görüyor muhteşemler? Allah korusun, günahları bitinceye kadar biterse, bitmesi emre kadar azap kana oturandır. Ahma, bağma, çağma, sızanma gelse. Belki bir makam sahibiydi, mevki sahibiydi. Çağdaştı. Yenginde mal mülk çevresi vardı. Ama iş muhteşemdi. Öldüğü anda malları taksim oldu. Gerek iyilikle, gerek kavgayla, mahkemeyle, gürültüyle, dağınıklıklarla bu mallar dağıldı. Arabası birinde, apartman birinde, o bundan bugün para çıktı Kalan malına kevri yiyorlar nasıl daha sıma çekim muhtememde. Gelelim mahşere. Doğruca mahşerde günahları şekil alacak muhtemem. Kara olacak ne olur böyle. Siyahlar veya nur gibi olacak siyahlar mahşerde. Günahlar karay bir şekil alacak. Kara böyle. Günahla da büyüklüğü orantılı şekil böylece. Şey. O Günah sahibi sıra kendisine gelince mizahını yani terazının başına gelince bir tarafına silahı koyacak günah koyacak böyle Günah çok. Mesela namaz kılmamış bir günde beş defa. Büyük günah mı? Çok büyük ama. günah keba ayır. Ne olacak? Sabah namazı kılmadın. Günahı bu. İş vardı. Çıldır o zaman böyle. Marşı yüzünden böyle. Çığır, neyi kılmamışım böyle? İçki içmiş, onu yapmış, bunu yapmış, şunları, hepsi konu konuyor, hiç çıldırıyor muhtemelen böyle. Sonra saat köprü, sütüne yükleniyor saat köprü. Köprüye girince, sütüne yükleniyor muhtemelen. Daha çoksa, köprü geçiyor muhtemelen. Düşüyor, tökezleniyor, yanıyor, yanıyor, yanıyor. Etleri yanıyor bu şekilde. Çoksa düşüyor, cennemiz yallak olsun muhtemelen. İşte azı cemaatimiz, Madem ki Allah yasaklıyor, Allah ya Rabbul Allah yasaklıyor bunu, kuluyorlar mecbur olur. Mecbur olur. Nefsi hakime diyor, nefsi hakim diyor. Kaşırmak gerekiyor. Ama Allah'a şükür ki Rabbimize elhamdülillah her Rabb dünyada bir fırsat veriyor, tevbe. Yanına tevbede Hazreti geliyor Tevbe'de. Bir gün günü Aleyhisselam Hazretleri Esnaf-ı İkramı Helekel müstevifun Üsteber Helekel müstevifun Helek oldu müstevifler. Kıdem benim ya Resulallah Sola sahabelere Kim onlar müstevifler? Kale yekul sef-i estağfir İlle tevbe Yedi namaza başlarım. Bir de diyenler ona helak oldu. Helak, helak oldu. Ben. Niye helak oldu? Bugün niye tevbe demiyor? Niye tevbe demiyor bugün? Evet bugün tevbe. Bugün namazan başla. Örtün bugün. Haram bırak. Niye bırakamıyorsun? E duasını kaybetmiş mi? Bir kararmış mı vereceğim? Duyarsız gönülü Yarın ne olacak? E, günahlar işlenir işte, Daha kararacak. Daha kötü olacak Demek ki tebide acile e Yani sabah ederim de mi Hemen gece tehdandır. Şimdi iki arkadaş aynı yollar inşaçlara giriyor, yollara bir kapı kalsın böyle. Ama biri evine gidiyor gece ve bana bir hale veriyor, uyuruyor bir yerden ne olsa oluyor, gün uyanıyor. Tevbe etmeye karar verir iki kişi böyle. Tevbe etme. İyileri tevbenin aslı gusül yapmak, yıkarmak muhtemelen der. İlk bir kez kılmak, oturup ondan sonra tevbe istifa böyle. Allah söz vermek böylece. Kişi bunu yaptı. Bu öldüler. Deprem oldu, şu oldu böylece. Bu tebeker kergeye bakmıyor elimde. Günahın silindi bunun benim adım. Emri günahını taşıyamadı. Ona tevbi acetmek gerekiyor. Tevbi'nin ilgili şartı günahardan kopmak. Günahardan kopmak. Ne Günah pislik böyle. Lavaba alttan delilmiş, içeriye susuz bir evveli. Ya taşı neyse, e, lavabadan pislik içeriye akıyor. E, lavabadan akan pisliği Başlangıç istiyorsan bu durmadan şey olur mu? Başamadı yandı. Bunu silersin daha kurumadan gel yani akıyor bu Ne gerekiyor? Önce lavamadaki arıza gidermek gerekiyor. Bunun için önce tövbe. Nedir tövbenin şeyi başında? Günahtan kopma. Günahtan terk etme böyle. Namaza başlama. İşte her ne haram yapıyorsa bunları bırakma böyle. Kadın kokmayacak işte böyle. Sonra günah işleyip ayrılma. Nerede günah işliyorsa oradan ayrılma böyle. Yani maalesef, çevresi, iş yer neyse, yani orada günah işlemen yapamayacak. Böyle. Çevresi ise oradan hiç fazla bir şey Sonra arkadaştan korkma. Yani kimde günah işliyorsa onu koparma gerekiyor böyle. Kimi ne yapıyor? İşte onların yanına gideyim ve oturayım da onları çeviririm. Allah'a o kadar böyle. Evet. Gider, oturmaz yanlarına böyle. Onlar durumu anlatır ve arkadaşlar ben ben tebih ettim. Mevlam'a döndüm. Herhalde huzur buldum benim bu şekilde Anlattır onlara ama döner. Oturmaz onlara böyle. Yani, Oturduğum yanlarına Ay başka araya mahvetter girir, şuna buna girirlerken o havaya girir muhterem, atmosfere girir, imanı gider muhterzem, ne gider bunlar öyle. günahtan kopma, çeveden günah şeyden kopma, akrayın kopma. İkincisi nedan met, günahları pişmandık. Her evet, zaman ilk yapmışız dedi mi, o tedavi olur mutlaka pişman olma. Pişman olma böyle. Bir Habeşli geliyor bilinir menebberiye, Müslüman. Suri Peygamber'in adı Diyor ki, Ya Allah ben diyor, çok güneşledim, yedim. Cahili zamanımda. Çok güneş yedim. Ne olacak alem acaba? Korkmuş. ne korkmuş böyleceği. Mülalisa modetleri her kapı kapansına teybek açı mı diyor? Teybek açı teybek kapısı. Kıramete kadar böyle. Teybek'ten ne? Pişman bıraktın mı? Allah affet bunları. Sevmiyor böyle. Oh! Çekiyor böyle. Raktıyor böyle. Üç adam kadar geliyor. Duruyor, geri dönüyor. Yarın şu bile Allah. O zaman yarın şu bile Allah. Ben o günahın eşleri Allah beni görüyor muydu? Gürel abi öleme ya dur evet öleme. Demir Allah beni görüyordu Allah beni görüyor. E nasıl bir işinden gireceğim vereceğim? Koka çıldır evet öyle. Allah diyor, uzun çıkın beni. Öyle mi tamam bak Ya Allah huzurunda ol demir Allah bile bile göre göre. Ya Allah kaledo kuştur. Yani. Erzak bizim camiye gitme. Açık saçı bir dün gezdik böyle, çarşı pazarda. Al kralı şunu bunu al, herifin al, Allah huzurunda. Demek ki nedamet, pişmanlık böyle. Sonra sahip Peygamberimizin yarası nedir tövbe? Burada enledim et tövbe olurdu. Enledim et tövbedi. Tirmizi hakim ve akıdası Sebebi'nin aslı özü de nedamet pişmanlıyken yani hep böyle. Pişmanlığa duyma böyle. Üzülme böyle. Vüce adamı çekme. Neyle bunu yaptı? Ne yaptı? Ne almış çekme böyle diyeceğim. Üçüncüsü artık günü kesin karar vermek, Günü eşitlememeye. Yani ne olursa olsun şartlar artık günü kesin karar vermek. Ondan sadece işte, mümkünse kutsu abdesti aldığını oturanlar. İki derece tevbe namazı kılar. Bu göçü tevbe bu böyle. Hakkı tevbe bu böyle. İki derece tevbe iki namazını kılar. Oturur yerde sadece bir nefsini hesaba çıkarır, muhakab eder bunlar. Nefsini böyle. Beni yaratar Rabbim gibi beni yarattı. Ben Rabb'i kudum neyi edemedim böyle. Yardım aklı göz getirir onlara pişman olur, nadim olur, içeyenler yüce adamı çeker. Diğerisi, estağfurullah azim, devam edemektedir bu şeyler böyle. Yetmesi gerekir en aşağı böyle. Yalnız bir de kul varsa, o biraz daha zor mu? Kul varsa. Ondan helal olması gerekiyor muhtemelenler. Ölmüşse, onun adına çok dua yapar, okur, buna seyahat gönderir, ona buna hayırlar gönderir. Ya Rabbi, bu yaptıklarımın hürmetine onu sen razı ele de, yani buna seyahat razı olsun da, hakkına bana ehlasın diye. Mahşe günü, sana kul hakkına gelince, tabii kişi gelecek o da. Diyor ki Rabbim, oğlum, senin hakkın var. Ben Hakkın var bu Ne kadar hakkın var? Böyle mi? Tabii koyuyor bir adalet var bunda. Bir izah ölçü var bunda. Karmaşıklıyor böylece. Şu kadar sevabı alacaksın. Hakkın var herhalde. İstersen hakkı olan sevabı al. İstersen senin adına şunu şunu yaptı bu. Senin adına. Konu okudu, Yasun okudu, İhlas okudu bin defa. Şunu şunu yaptı. İşte namaz, namaz kıldı. Salaka versene adına, cami yardım adına bu kadar sıra bunlar böyle. İsteden bunu al ise bunu al böyle. Şimdi ne yapacak? Kapak olacak. Hangisi daha fazla? onun 60 daha fazla buna Ne olacak bu sıra böyle? Bir de namaz borcu ödenmiyor tevbiyeli muhteremler. Ne oluyor? Kazaya bırakmanın günahı afoluyor. Vakit namazı farzdı. namazı farzdır. Namazı kazaya bıraktığı için, vakti kımadığı için o da haram, o da günah. Tebili af afoluyor böyle. Ama namaz duruyor böyle. Bu neye benziyor? Mesela kişinin bir zararlı bir şey var da faiz bilmiş, bir af çıkıyor, faizi affediliyor, ana para duruyor böyle. Öyle böyle. Öyle olarak bu şekilde. Kazanımıza kıymak gerekir muhtemelen böyle. Oruçta da tutmak gerekiyor mu? Yapmak gerek onları da. Bülü Ar-ı Samadetleri Hazreti Tirmesli İbn-i Mâcerede Tabaranı'nda Et tabibimle zembi Kemen la zembele Et tabibimle zembi Günah teyep eden kişi Kemen la zembele ki günahsı gibi oluyor. Bilin arasından takkü teybe yaptı mı? Şartı yaptı mı? Hiç günah işlememiş gibi oluyor muhtemelen. Dişemiz gibi oluyor. Günü ailesim peygambız, halısı Ram, ramızda ida tabel abdur. Büyük kül etti tebetti, tanu tebetti böyle. En sallahu en hafızeti dünü behir. Allah cila cüyü okulun yaptığı günahları unutuyor iki melekleri, hafizelekleri unutuyor böyle. Kim okuyor melekler böylece? Ama o defterin siliniyor. Unutuyor mu etmemi? İnsan zâlî ke Allah u bir de cavar azatını unutuyor, azalarına. Niye unutturuyor? Çünkü mahşerde muhtemeler, insan ne yapacak yine sıkışta bir mahşerde? Kulum mesleğini niçin yarattım? Mesleğini o dünyayı gönderim geçici bir zaman için. Niye aldırdın dünyaya? Niye unutun bu günleri? Niye bu günah işledin? İşte Allah bir şeyler böyle yapmadım, yapmadım kalkacağım bu şekilde. Hemen arzalar konuşmadım. Göz verdi Ya Rabbi, baktım. göz konuşmadım. İyi konuşuyor. Eli kunu, ayağı konuşuyor. Ama bir insan tanı teybi etti mi? Allah'ı unutuyor arzalarını. Bir de günahı işlediği yer. Umutun ölen böyle. Yani bir insan bir yerde ne yapıyorsa yer o gün şart olunca ölmeler. Çalışmalı böyle, böyle. Mesela namazlı bir insan bir yerde. Mesela yazın bunu yapmalı gezi de yapmalı böyle. Arada mola vermeli, iki yer namaz kılmalı böyle diye böyle. Oturup her getir, ilas oku, bilen başka bir şey okusun böylece. Şahitler çoğalsın su böyle. Çoğu olsun şahitler. Hatta bunun için camda bile faz kalın bir sürede bir dağıldı filan ama bu şey böyle. Yer değiştirir böyle. böyle. Yer şahit olacak, şahit olacak oteliler böyle. Kişi topa yakın olsa daha da iyi böyle. Eğer toprağı da olsa daha iyi toprağı da böyle. Onun için yazın dedim bu yönden önce. Otur mesela kırda, şurada, burada otur üzerinde. Onun üzerinde Haftan yoksa bile istiğfara, tebih, istiğfara ya kelimeyi tebih getir, sarbaşıyla oku. Der, bir şey yapalım. Der. Yer, toprak, mahşerine şahit yapacak. Derim. Yapacak böyle. Canlısı toprak, taş yapar mı şahitli? E Bunda yüz yıl önce olsaydı bu, inanmak biraz zordu bana. Yüz yıl önce olsaydı böyle. Günümüzde inanmak lazım. Bu değerlidir. Kasetçi var mı? Tamamdır. Kameralar var böyle. Kulaklıklı bunları böyle. Audio'yu dil yok. Ne konuşuyor ama? Görüntü de var böylece. Yok böyle. İşte Ahmet bu. Ahmet İki melek Mario kamera, madde değil ama Mario kamera böyle. Sağdaki hep bir şeye çekim yapıyor böyle. Namaz kılarken böyle Allahu ekber. Şekin başlattığı böyle. Ülkeye gidiyor, secdeye gidiyor, okuduğu, sesi, hepsi çekiliyor böyle. Günahı o da şekilin muhtemelen. Toprak maddeleri, atomlar onların muhtemelen ya. Yani bir dere toplayarak kaç milyon atom muhtemelen. Hatımın şeklinde var, protonları var, elektronları var, lütonları var. Onlara bir varlıklı onlar mıhtemelen. Onda dili var, onda Allah zikri var. Elektron dönüyor. Elektronlar öyle böyle. En hızlı onlar maddaleminde. Işık son sarı. Dönüyor böyle. Neye dönüyor? Boştan dönüyor. Aşktan dönüyor. Allah diye dönüyor. Allah Allah diye dönüyor. Onların bilinci var böyle Ama biz bunu göremiyoruz. Demek ki bir insan tanıtayı beklemi. Allah'ın bu lütfu muhteremler. Mevlam bunu dertlerine çizdiriyor. Evet. Yani unutturuyor, adam unutturuyor. hatta o kişi unutturuyor. Antebe kişiye böylece. Ne unuturuyor? Kum sürüldüğü için sürüldü. Hey şu enkem git der, kalkın. Kumu bizinla. İsa aleyhisselam böyle. Yerde parlamışım der. böyle. Ha ha şekilde. Her geldi bedeni beden İnsan o anda uyanır gibi olacak böyle. Sanki işte deri yükü dalmış, çok yorulmuş böyle, aşırı yorulmuş, uykusu kalmış günlerce böyle. Deri yükü dalmış, o şekilde kalkacak o anda. Böyle, kalktı ana bakacak, neredeyim ben, ben neredeyim, ne oldu bana böyle. Bakacak ki böyle, neredeyim ben? Ha, o zaman görecek muhterme ki üşürlüyor. Yerde sallanıyor her kafeye metanın var şöyle. O onu hatırlayacak. Mesela bu ya mı? Zeynalleri zikra ama ne faresi orada? Eyvah bakacak ki böyle. Ben bir zaman dünyadaydım ben. Dünya hayatı uzak tam böyle bir hayal gibiydi. Dünya hayatı böyle. Bir zaman dünyada. Şürluptunu i̇şte hatırlıyor, gençini hatırlıyor, orta yaşını hatırlıyor, işini, gücünü koşmuşmuş ama günahını hatırlıyor böyle Namazsız, abdestsiz böyle kaçıyor böyle, ameliyat işleri böyle, onu hatırlıyor onları böyle. Ben böyle, böyle, böyle, böyle. Ama tam gitmişse ben bunu hatırlatmıyor pamuğa yandır. Hatırlasın korkacın korkacak mı dener? Saber ekrandan bir zat vardı adı Vahşi. Adı vahşi. Vahşi kelimesi kendisi bunun Habeşidir. Habeş dinine göre ne anlamaya bilemiyoruz yani. Yani bize göre vahşi, biraz sonra canı var anlamaya geliyor böylece. Ama bu Habeşi olduğu için tabi o dinle olduğu bilemiyoruz. O eski Habeşi diline evveli. O bir vahşi renk kişi bu köleydi ortaya bir kemi kerimede. O da Cübeyr sahibi benim. benim. Cübeyr, onun kalesi. O savaşına geldiler şimdi. Ebu başkomutan, başmamıtan geldi. Ebu Sübiyan'ın Hint diyorlar. O da geldi kanunlara beraber devş alıp askeri şarj yaptı teşvik ve savaşa müşrikleri yani kafirleri. Dedi ki o Cübeyr Cübeyr'in amcasını Haz Hamza Bedir'de öldürmüştü. Bedir'de. Onun öldürmüştü. Dedi ki bu civer köylerine kaç tane kölesi vardı. Bir de vahşi. Kim de Hamza'yı öldürseydi, hür hocam öyle. Kör öldürse. İntikam maçı yani. kan davası. O anda tabi her köle istiyor Hamza'yı öldürmek ama Haz Hamza'yı ama bazen aslan böyle. Yalnızca kıl savaşında kimse karşı geçemiyor böyle. Bu vahşinliğinde gönlüne geliyor. Artık bir hürriyetine kavuşmak, ödül olmak, ödül olmak, ödül olmak böyle. İslâm'ın yatsın, İslâm'ın kalksın, İslâm'ın gitsin, zaman geçsin böyle. Güle tam iş onlar böyle. Evet yapma yatamaz böyle. Ayakta bebekler oluyor böyle. böyle. Ondan kalkacak, Gece uyanır kalkar, efendisine bakı kaçar, gidin bakın da şarabını bakın. bakalım böyle, hep memnunlar böyle böyle. Bu başıda merak dediğim böyle tabi özgür hür insanlar böyle. İslam'ın gidiyor, yatıyor gözlükte böyle. Of, İslam'ın geziyor, semesi geziyorlar ama köle tabi. Sık kıyodan kurtulmak için hazamsız öldürmek kararı mutludur. O savaş oluyor ama şu anda böyle. Bir de Hint var, Hint. Ebersikaya'nın eşi anı mı böyle? Onda babası öldürmüş Hasan Hamza, Utbe babası. onda da öldürmüştü Bedir'de. İşte ki kadın da, Hint de, Ebersikaya'nın başlamaktan eşi. Dedi ki vahşiye, eğer de Hamza'yı öldürürsen de sana çok bir mal vereceğim ben. ben. Mal mükemmel, para vereceğim ben Tabi daha heveslendi. Hem özgür olacak hem parası olacak. Çünkü hayati bir şey. Şöyle karşıdan baktı. Azlarımızda aslan. Önüne gelen deviriyor böyle. En azgınları sekiz kişiyim onu devirmişmiş. Uğur'da böyle. böyle. Korktu yanısta kursle tokunmaya. Habeşlerin o zaman bir sürü vardı. Harbe derlerdi. Ucu sivri yani süngü gibi ama çok ince, ok bir de diyebiliriz böyle, ucu ince, keskin, atıp vurulmuş karşıya böyle. Bunlar çok bundan bahirmiş bunlar, Habeşler böyle. Bu da yanda bu harbisi getirmiş ona gereken savaşa gidiyor bir kayakları saklıyor böyle. Daha sonra geçen kadar vuracak kendisini böyle. Oraya gizleniyor, gizleniyor. Hastanında bir müşter kıyı savaşı yapıyor. Oğul Hasan'ı deviriyor. Şimdi geri çıkıyor Şimdi Bakıyor böyle. Nereye yardım edeyim İslümanları iken böyle. Arkadan hanseri o hısıyı attı. Arkadan önce çıktıklar böyle. Böyle hızlattı böyle böyle. Hasan'ımıza Hamza Peygamber'e Peygamber'in amcası, öz amcası Hazreti Selam düştü de buraya böyle. Düşünce baktığı ki düştü artık. Geldi bu sefer Göğüsten karnı yardı bile. Burada bıçağı böyle. Göğüsten karnı yardı böyle. Ciğerini çıkardı. Yine de götürdü. Ben Hamza'yı öldürülmüştü. Işte, bunun ciğeri yarı bu şekerinde. Tabi dedi ki sahibi hırsını tam serbestleme herhalde. Şimdi ne varsa yanında üzerinde küpesi, artık hal hali aya takılan altınları gelden ne varsa hepsi buna verdi. Ağırsınlar, al hepsi bunları al bunların da böyle. Sen olsun da. Büyük bir sebebi alışır böyle. Vahşi oldu şimdi artık. Artık karışınca sebebi karışırsın böyle. Serbest evet. bir sebebi. şimdi. Ama huzur yok mu diyebilir. Yani. Huzur var böyle. diyebilir. Döndürler. Mekke'ye gittiler. Mekke'de geziyor. Eski kölü gün günü arıyor ama şimdi böyle. Vicdan azabı içerisinde. Şimdi vicdan azabı içerisinde. İşlerinde. Hatta o gün savaştan sonra benim Aleyhisselam maskeleri gizlerken şehitleri amcasını gördü Peygamber'si. Amcasını kulağını kesmişler. Böyle. Bunu kesmişler böyle. Göz yarılmış. Öyle yatıyor toz versin böyle. Peygamberimiz tabi hem amacası ilk Müslümanlardan bir de İslam kahramanı, savaşı olduğu için Peygamberimiz tabi çok üzüldü. Bir de yaş bir böyle Yaş geldi. Dediler ki sahabeler yarısıyla Allah bunu öldürenler ve dua et bana öldürenler. Allah'a karsın diye onu Biz amin değilim. Dua et. Bunu bahşiş öldürürüm buna. Akmur Selan'la. Kader'e bakın Merya. Bu da Aleyhisselam Hazretleri. Estağfurullah. Miraca vardım ve cennette Vahşire Hamza'yı kol kola girecek. Vahşire Hamza yine kol kola girdiler. Onu gördüm böyle şey. O anda vahşire, müşrik, kafir, katil, en insan adişi, en aşağıya bir insan o da böyle. O anda o şekilde yapıyorlar. Bir acaba vardığım gece, vahşiyle amcam Hamzayı korkula, yani Frick'in gördüm onları böylece. Böyle Allah sabr et abi. Şaşırlar mı, haklar ölecek. Ve gitte oradan Waşili, Mekke'de serbest ama huzur bakmadı. Üç ayda bir şaştı ne? Mekke'nin Frick'ine kaçtı bu. Öldürülürlerden Mekke'nin Frick'ine kaçtı. <gülüyor> Medine'ye geldi kıyafetini değiştirerek Beşik'e geldi Beşik'e geldi oturdu dedi ki ya Muhammed'e Büyük kul dedi, çok günah işlemiş katil olmuş Allah koşmuş her günah işlemiş ama şu anda pişman nadim içi yanıyor Allah aşkı Resulü aşık Buraya geldi onu affeder misin? Bir an ta yarısı da cem vahşi benim bende, vahşi benim bende. Dünya bana zina oldu dünya bende. Dünyanın buraya geldim bu şekilde. Demem anasam azetim tekiyede kimecek o iman tazeledi Müslüman olduğu bu teremler. Kutluyan buydu ki buna, benim gözüme görünme bana böyle. Seni görünce aklım amca hamza gelir. İşim yalar, derdim tazeendir. Bana burada görünme, kutluyanlar. Bu onu bir imtihan vahşi kutluyanlar. Ama vahşide aşkı aşk resulcü aşk resulü. O makama çıkmış böyle. Peki aşkı. Aşk. Sevgi değil. Aşk. Yanar. Ateş burada. Uykuş yok böyle. Ön yanıya böyle. Resulü görmek için şey böyle. Getir, oraya gidiyor. Buraya gidiyor. Peygamber'in geçtiği yerleri, aslası yerleri böylece. Meşr'de bir duvarın biri arkadan saklanıyor, bir şey arkadan saklanıyor böylece. Uzadan peygamber görse. Yalan duramıyor böyle. Buda. Yandıramıyor. İmtihan bitmedi ama. Peygamber çağırdı. Vahşi'ye bakan da göre. Evet. Gitti Şeyhini diye gel af böyle gitti buyur yarısı Allah sen işte sen bu tarafa Yemen'e ye gitti Yemen'e bir de Yemen'e ye gitsin böyle bir de yan durma Yemen'e uzak mı Yemen tarafında sen Yemen'e ye Orada kalsın oraya gitsin gelirse orada kal böyle peki yarısı Allah'tan mı? Şüphesi Yemen'e ye gitti niye oraya onu ben oraya gönderdi? Sonradan bu çıktığı meydana mücize çıktı böyle. Hazır Bekir'in zamanında böyle. Hem Peygamberden sonra. Geri vardı adı Müstehleme. Sonra herkes zaddın buna. Bu lakab kondu. Bu Müstehleme deneyen kişi Medine'ye geldi. Peygamber'in sağlığında. Dedi ki Peygamber'imize Ya Muhammed ben iman ederim ama dedi benim şartım var. Şöyle bakalım. Eğer senden sonra bu peygamber bana verirsen, imaderim ben. Seyvan da istedi. Seyvan miras değil bu. Ama dedi, o anda elinde peygamber bir kurulma dalı vardı. Ama sana bunu da vermem. Rüyamda gösterilmişi sensin dedi. Rüyamda gösterildi. Sen çıkacaksın. Bu dua kalkacaksın, çaresin bu deme böyle. Ama sonra helak kocaman buraya buraya Bu tabii Müslüman ol, olur bir görüntü oradan Yemâme ye gitti. Dedi ki orada Muhammed de bana buran peygamberi verdi böyle, Yemâme'ye de böyle. Uyacağız peygamberi, Yemâme peygamberi benim buradaydım. Çok konuşması hitabeti vardı, etkili konuşması vardı. Niye ikmesi mutsiz yanda? Her sabır hareketi tarafa buluyor, her sabır hareketi böyle. Yani dinde o dinmiş olsun böyle, böyle. din azı olsun. Her sabır hareketi tarafa hemen buluyor böyle. O dönemde bile tarafa buluyor böyle. Yani peygamberlik daha vasıta. Muhammed hicaz peygamberi, ve bunun peygamberi böylece. Şimdi. Yolda gidiyor, devir, kavga gidiyor, etrafında adamları, ümmeti yanına göre sanki, duruyor böyle, vahiy geliyor kendisine. böyle kapını, gözü kapını falan belki keneye geçiyor falan yapıyor, böyle vahiy geldiği gibi böylece, ümmeti mücretsizlere. Ne oldu? Allah ümmetine namazı kaldırır diye. artık namaz yoksun diyor, serbest aldı bu şekilde, oksijin oh, yok namazı böyle, içki aran kaldırma diyor bu şekilde böyle, hani hoşuna gidince, çok malzem kabla konumlu terenler. olunca iş büyüdü. Buna savaşmak gerekti bunlar beraber. Halil Velid komutasında daha önce iki komutan gitti botun böyle. Çok etraf adamları, kuvvetli adamları savaşçı ve hepsi fedakar insanlar böyle. Halil Velid sonuna terenler. Çok çetin savaş oldu böylece. Oradan 2 bin şehit oldu, 2 bin şehit 70 yani kura gitti böyle, 70 kura. Sahabeler gitti orana. Onun tabi ölüm fazla, 20 ölüm ona verdiler. Ama savaş çok zorlaştı böylece. Bu kafir müslümedi kaza denen yalancı Peygamber iyi bir, bir bahşi varmış, kalın duvarlı şehirliyse dağlarla, kapısı kilitli, işeden yönetiyor böylece. Vahşi orada. Maşallah. Aklına geldi. Resulullah beni buraya, gö neye gönderdi beni buraya? O işini göndermedi. Bıraklar resim burada bir görev verdi. Ben şimdi dedi, Hamza'yı öldürme, aynı harbi yanda. Ondan bu kafir ödüremeşti. Onu gözledi, gözledi, gözledi. Ve saklana saklana yine yine baktı ki kafirin arkas döndü böyle. Yıkıdı, yani böyle çapa düşmüyorum, düşmüyorum böyle, böyle. Arkadan geldi, çıktı böyle. böyle. düştü. Şöyle diyordu bu vahşi. Cihhaile dönemimde en büyük suç yedim, en insanı öldürdüm, hafızı hafızı yedim böyle. İslam döneminde de insan işler öldürdüm, kovu kovatı buluşturdum. Işte, Tabi sahabeler de bu Umurcu'yu görünce onun da kikmeti anladılar muhtemelenler. Şimdi bunu örnek veriyorum az önce cemaatimiz ayet-i kerime var mı? ayet Konu uzamasın her zaman böyle. Mevlam buyurdu, Muhammed'im hazır yok kullanaması öyle. Hatta aşırı gidenler de bir keçmesinler bana gerçler. Demek ki bir insan ne kadar günahkar da olsalık. Yani bir kul düşünüyor ki böyle, her günah işliyor böyle. Her günah işliyor kul böyle. Günah bakmış, tepeden tırnağı böyle. Elan buyuruyor, yine Allah, ümit kesin Allah rahmetlerinden. Elan tevbiye kabili mutluluklar. Ama tevbe nasip olursa mutluluklar. Olsa böyle. Bu az cemaatimiz İnşaat-ı ama geçirmeden yani böyle, iş yana bırakma inşaatı hala, hemen içimizin şu anda teybide Yani artık kopmaya karar verelim. Yaptan halde pişman olalım. Biz adamı çekelim. Yapmaya karar verelim muhteremdiler. Gürülder kalbimizden. O güzel Mevlu'ya dönelim muhteremdiler. Böyle. Dönelim böylece. İkisi güzel bir teybide edince, tabi namazını kılar, tebhisi o esra azim bunu kişi çeker. Yetmiş sefer secdeye kapanır, Allah'a yalvarır, mümkünse ağzından yaşa kıtır, Allah'a yaşa kıtır, Allah'a yalvarır, kul gençler tebhisi ettiği anda hemen kendi bunu fark eden hayatı değişir dünyası değiştir hem böyle, değiştir Tam tebhisi etti mi? Gönlüdeki kararlı gider bu taraftan. Nasıl bir ayna, içli bir ayna, lekeli bir ayna artık pek göstermiyor böyle. Aynı yani silin deme, parla o taraftan böyle. Gönülü parlar, gönülü parladığı anda, nurlandığı andan da gönül, kula bir hafiflik yapar, hafiflik bir taraftan böyle, hafiflik böyle. Yani temin kabul olduğu anda, kişi bu anda fark eder, işte bir hafiflik böyle. Böyle de böyle, sıkıntı yok, darlık yok. Buramaya böyle bir huzur hissimiz var Sevinç. Hissimiz ne şey böyle, böyle? Huzur böyle, mutluluk böyle. Bir işin hissimiz böyle. şey. Allah desin benden, davranacaksın benden da. böyle. Böyle huzur kişi var mıdır yanda? Bunu İşte TB dünyada hemen kişi bu ale gelir, kişi hayat değiştirir, beden değiştirir. Ama kendisini kolama şart değil Allah kendini koruyamazsa kalbine gidemez. Rabbim hepimiz nasıl versin teybini inşallah. yeter için Fatiha.